1091, numaralı konu, Zübeyr'ın Hazreti Peygamber'e ahiret ahvalinden sorması ve Hazreti Peygamber'in de ona cevap vermesi, evet, sonra kıyamet gününde hepiniz Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız, Zümer, 39.sur 31, ayeti kerimesi nazil olduğunda Zübeyr Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, ahirette de dünyada olduğu gibi birbirimizle mücadele mi edeceğiz, diye sordu, Hazreti Peygamber'in, evet, buyurması üzerine de, o halde, kıyamet yünü bizim için çok şiddetli ve korkunç olacaktır, dedi.